Doğadan gelen sağlık. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Filiz Meriçli. Doğadan gelen sağlıkta buluştuğumuz için ben kendi adıma çok mutluyum. Umarım beni özlemişsinizdir. İki aya yakın bir süre ara verdik fakültedeki yoğunluk. Ve bu arada sizler de eczacılar olarak eczanelerinizde bir hayli yoğundunuz. Bir 4 Aralık süreci yaşadınız. Şimdi de 16 Ocağa yaklaşıyorsunuz. Ama iyi bir haber. Bugün hepimiz bunu paylaşıyoruz. Danıştay yürütmeyi durdurma kararı almış. Umarım bu iyiliklerin başlangıcı olur. Bundan sonra akla Selim Galip gelir. Ve ülkemiz insanının sağlığı için, ülkemizde sağlık hizmeti veren eczacılar için en güzel kararlar alınır. Bu iyi dileklerin ardından size bugün yayın hayatına yeni giren iki tane sağlık dergisinden e, bahsederek e, başlayacağım. Bir tanesi e, Herkese Sağlık Dergisi e, bu derginin içerisinde zaman içerisinde e, bitkisel ilaçlar ve e, fitoterapetiklerle ilgili e, benim de yazılarım olabilecek. E, özellikle ezanenize gelen e, kişilere Değişik alanlarda yanıt verebilmeniz için e, okumaya fırsat ayırmanız gereken dergilerden bir tanesi diye düşünüyorum. Bir de bilimsel tamamlayıcı tıp regülasyon ve e, nöral terapi dergisi var. E, biliyorsunuz o fitoterapi destekleyici tedavilerden e, ana prensibi alopatiye dayanıyor. Yani zıtlarla tedaviye dayanıyor. Onun için biz fitoterapiyi ve fitoterapötikleri modern tıbbın bir parçası olarak e, ifade ediyoruz ve tamamlayıcı, destekleyici tedaviler içerisinde gösteriyoruz. Bir de alternatif tedavi e, yöntemleri var. Bunların da büyük bir kısmı e, yüzyıllardır e, kullanıla gelmekte. Akopuntur gibi e, ve diğerleri. E, bunların içerisinde içerisinde ıı, regülasyon ıı, terapisi ya da nöral terapi ile ülkemizde tanışmış durumda. Özellikle Almanya'da ıı, eğitimini tamamlamış ıı, hekimlerin ağırlıklı olduğu ıı, Nöral Terapi ıı, Derneği'nin ıı, çıkarmakta olduğu bilimsel bir dergi. Ee, derneğin editörü ıı, Doçent Doktor Hüseyin Nazlıkul ıı, oldukça geniş bir bilimsel kurulu var danışma kurulu da öyle içinde İstanbul Üniversitesi'nden öğretim üyeleri var oldukça zengin bir kadrosu var tamamlayıcı tıpta vücut regülasyon mekanizması. ...önemli bir çıkış noktasıdır diyor. Eğer kişi sağlıklı ise vücudu otomatik olarak doğru çalışır. Ee, ama e, insan vücudunun karışık regülasyon sisteminin görevi... ...hiç ve dış değişikliklere karşı en kısa vadede ve en az enerji sarfiyatıyla cevap vermektir diyor. Bu yaşamın karakteristiğidir veya diğer bir deyişle yaşamın özelliğidir... Evet oldukça derin bir e, konu e, bu konuyla ilgili e, Barnat adlı bir e, dergi çıkarıyor bilimsel tamamlayıcı tıp Regülasyon ve e, nöral terapi derneği e, bu dergiye de okumanızda yarar var diye düşünüyorum özellikle e, Bizim ezercılık fakültelerinde çok da bahsetmediğimiz alternatif ve tamamlayıcı tedavi sistemlerinden bahsediliyor. Bunları öğrenmekte yarar var. Gerçi şu anda ezercılık fakültesinde okuyan öğrenci kardeşleriniz bu şansa sahipler. İstanbul Üniversitesi ezercılık fakültesinde eğitim görmekte olan kardeşleriniz 5. sınıfta 5 yıla çıktı biliyorsunuz ezercılık fakültesi. 5 sınıfta 9. yarı yılda tamamlayıcı ve e, alternatif tedavi durukları dersi adı altında e, özellikle bu tamamlayıcı ve alternatif tedavi sistemleri konusunda uzmanlarla bir araya gelerek bilgi alıyorlar. Onlar şanslılar ama eski mezunlarımız da bu alternatif tedavi ve tamamlayıcı tedavi sistemleri, Türkiye'nin yeni tanıştığı tedavi sistemleriyle ilgili Barnat adlı dergiyi okuyarak bilgi sahibi olabilirler diye düşünüyorum. Sonra da biraz domuz gribinde yararlanabileceğimiz bitkileri konuşacağız ama yeni bir yıla girdik. Yeni yılın ilk ayının ortasındayız, tam ortasındayız. Bugün ayın 14'ü, yarin 15'i olacak. Yeni yıl için iyilik dileklerimizi tekrar edelim istiyorum. Hepimiz yeni yılda her şeyi olumlu düşünmeye gayret edelim. Ben kendi adıma çok büyük acılar yaşadığım 2009'u uğurlamanın, tarihe gömmenin huzuru içindeyim. 2010 insanlarımıza ülkemize, mesleğimize ve tüm dünyaya iyilik, barış ve sağlık getirsin diyorum. Ve umudumuz hep içimizde olsun diyerek umudun türküsünü dinletmek istiyorum sizlere. Umudumuz hep içimizde olsun. Umudu hep bir çocuk gülümsemesiyle yarınlara taşıyalım ve yarından itibaren her şey çok güzel olsun. Domuz gribinden konuşalım demiştik biraz önce. Umudun türküsünü dinlemeden önce domuz gribiyle ilgili çok şey söylendi. Aşı olalım olmayalım Bu tartışmaları içerisine girmeyeceğim. E, ama e, domuz gibinden gibi e, hem sağlıkçılar olarak bizlerin hem de e, birlikte eczanelerinize gelen kişilerle muhatap olan e, sizlerin ve e, pastalarınızın hastalıktan korunması için öncelikle temizliğe, el temizliğine çok dikkat etmesi gerektiği artık çok yaygın olan sarılıp öpüşme adetlerimizi biraz geriye çekmemize ve uzaktan el sallayarak merhabalaşmaya alışmamız lazım. Yavaş yavaş da alışıyoruz sanıyorum. Ben size hangi bitkilerden yararlanacağımızı hatırlatmak istiyorum. Çoğunuz biliyorsunuz. Ama şöyle önerilerim olacak. Bak, özellikle her akşam melisa çayı tüketebilirsiniz. Melisa uçucu yağında biliyorsunuz sitral var ve sitralin çok güçlü antiviral aktivitesi var. Bu antiviral etkiden yararlanabildiğiniz gibi e, aynı zamanda sakinleştirici etkisi de olduğu için bütün aile için son derece yararlı bir tıbbi çay olacaktır. Ayrıca Almanya eczanelerinde ve Avrupa Birliği ülkeleri eczanelerinde e, gerek rino virüslere ge, gerek Influenza virüslerine karşı e, üretilmiş olan soğuk algınlığı ve gribe karşı üretilmiş olan e, mirtus komünüs ekstraleri taşıyan ilaçlar bizde olmadığına göre ama bizde yaygın olarak mirtus komünüs bitkisi yetiştiğine göre bundan da ezarcılar olarak doğru biçimde yararlanmalıyız diye düşünüyorum. Biz geçen aylarda Mersin Ezarcı Odası'na konuk olmuştuk fitoterapi eğitimleri yapmak üzere hafta sonu orada ezarcılar çevrelerindeki tıbbi bitkileri toparlayıp geldikleri zaman ikinci gün içlerinde en önemlisi tabii ki ilin adını taşıyan Mersin bitkisiydi. Ee, Mersin bitkisi ya da Mersinlilerindeyimiyle murt bitkisi, mırt bitkisi Mirtus komünüs bitkisinden başkası değil. Neden mırt diyorlar ya da mırt diyorlar? Çünkü meyveleri Mersin ve civarında yeniyor. Çok güzel uçucu yağından dolayı çok güzel aroması olan bir meyve. Şekeri de çok az. Dolayısıyla özellikle diabetlilerin kolayca tüketebileceği rahatlıkla tüketebileceği meyvelerden çok küçücük meyveler ve uçucu yağ çok uçucu yağ yönünden çok zengin ve uçucu yağda Son derece güçlü antimikrobiyal etkiye sahip, antioksidan etkiye sahip, ve antispazmodik etkiye sahip, yani spazm çözücü etkiye sahip. O nedenle soğuk algınlığı rahatsızlıklarında çok öneriliyor. Mevsim değişikliklerinde görülen soğuk algınlıklarında. Özellikle Avrupalı hekimlerin yazdıkları birinci ilaçların başında yer alıyor. E, Mirtus komünüs bitkisinden hazırlanmış olan e, bitkisel ilaçlar. Bizde henüz bu ilaç yok. E, ne yazık ki ülkemizde böyle bitkisel ilaçları hala üretemiyoruz. Çok uğraşmamıza rağmen. Ama umutsuz değilim. Gelecekte güzel şeyler mutlaka olacak. Mirtus komünüsü Mersin'de eczacı dostlarınızdan isteyebilirsiniz. Onlar size e, Uygun biçimde belki kendi bahçelerinden ve çevrelerinden toparlayıp yollayabilirler. Sabah öyle, akşam 3-4 tane meyveyi yemek sizi soğuk algınlığına karşı koruyacaktır. Yapraklarından da çok güzel çaylar için hazırlanabilir. Hastalarınız için de önerebilirsiniz. Bazen melisa ile karıştırmak da sakinleştirici etkiyi de ilave edeceği için daha da yararlı olabilir. Aslında soğuk algınlığı çaylarında kişinin lezzet duygusu kolay içebileceği seçenekleri birlikte yaratmak mümkün kekik, ıhlamur, nane, ada çayı, mirtus komünüs yani mersin bitkisi bunların en başında gelenleri. Kişi bunlara uygun biçimde hangisinin karışımından daha rahat içebiliyor ve yararlanabiliyorsa o karışımları hazırlamak mümkün. Kitaplara geçen örnekler var. Mesela mürver çiçeği bu da çok önemli. Bitkilerden bir tanesi. Bizim tedavi kültürümüzde çok yok ama ülkemizde çok yetişen bir bitki. Bundan çok rahatlıkla yararlanabiliyoruz, yararlanabiliriz. Ee, sanırım Eczacı Kooperatifleri Birliği'nde bulabilirsiniz mürver çiçeğini. Mürver çiçeği, ebe çiçeği ve e rezene meyvasından e oluşan bir e çay e akşamları e çok rahatlatıcı olacaktır ve koruyucu olacaktır diye düşünüyorum tabi bunu eczanenizde de yapabilirsiniz e, gelen konuklara birçoğunuzun e, hocam çay yapacak halimiz mi kalıyor ezanede dediğini duyar gibiyim ama e, gelen konuklarınıza Herhangi bir içecek ikram etmek yerine eczanede hazırlanmış bir tıbbi çayı ikram etmek hele de bu kış mevsiminde hele de e, gripin soğuk algınlığının e, çok yaygın olduğu dönemde e, çok etkili olacaktır diye düşünüyorum. Çok yararlı olacaktır eczanelerin ve eczacıların e, bitkisel ürünlerden doğru yararlanma bilimsel yararlanma noktası olduğu konusunda fikir verecektir bu fikrin oluşmasına katkıda bulunacaktır diyorum çünkü bitkilerle yani tedavi konusunda bir senüs hekimlerimizi tam ikna edebilmiş durumda değiliz ama bununla ilgili de iyi örnekler var bir şarkı daha dinleyeceğiz ben de bu arada bir yudum su içeceğim ki sesim düzelsin ondan sonra sizinle hekim gözüyle bir bitki üzerinde yapılmış çalışmaları paylaşacağım evet ince Saz'dan, İnce Saz grubundan benim çok sevdiğim şarkı her zaman da mırıldandığım bir şarkı geliyor şimdi. çıkmıyorsa dünya, sussun rüzgar sonsun, güneş bitsin buraya. Eğer gölülerde sevgiye yer yoksa, aşktan söz etmeyi bırak dalgalara. Bir çivit mavi. Kaymıs bu kara sevdan, aramızda çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılara var. Dünya bölün ordasında ikimiz, sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Allah. Çizildi bu mavi duman Biraz önce soğuk algınlığı ve gripte kullanılacak tıbbi çaylardan bahsetmiştik. Tabi sadece tıbbi çaylar değil, ilaç formunda üretilmiş bitkisel ürünlerden de yararlanacağız. Özellikle ekinasiye kapsülleri, astragalus membrana, sevustan hazırlanmış ürünler, yine benzeri preparatları da kişilere önerebilirsiniz. Ekinasiye ile ilgili unutmayacağınız birkaç nokta var. 8 haftadan fazla uzun süreli kullanmamak gerekiyor bildiğiniz gibi yine tekrar edelim pek çoğunuz biliyorsunuz ama bir kez daha tekrar edelim ee, ekinasyapı preparatlarını kesinlikle e, multipulsikleroz hastalarının kullanmaması gerekiyor tüberküloz hastalarını önermemeniz gerekiyor ve ekinasyapı preparatları alan kişilerde yarım ila bir derecelik ateş yükselmesi olabilir e, hastalarınızı bu konuda uyarın eğer o ateş yüksekliğine dayanabiliyorsa devam etsin. Aksi halde bırakması gerekir. Bu ekina sayılarla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirici olarak pek çok bitkiden söz ediliyor. Özellikle basında yer alan pek çok ürün var. Bunlara temkinli yaklaşmakta ve abartmamakta yarar var diye düşünüyorum. Çünkü bu bilgileri maalesef engellememiz mümkün olmuyor. Siz en azından kişilerin bunu abartmaması gerektiğini ve kullanacaksa da Hekim ve eczacı kontrolünde olması gerektiği konusunda savaş veriyorsunuz. Vermeye de devam edeceksiniz. Biz de bu savaşı vermeye devam edeceğiz. Evet, hekim gözüyle bitkilerin dan bahsedeceğimizi söylemiştik. Hekim gözüyle öksü otundan bir parça bahsetmek istiyorum size. Öksü otu bildiğiniz gibi viskum album bitkisi. Kuşları yakalamakta kullanılıyor. Meyvasının içindeki inci gibi olan meyvasının içindeki yapışkan malzeme kuşları yakalamaya yaradığı için de e, çekem diyoruz Türkçe bazı yörelerde. E, viskum albumu hatırlayacaksınız. Aslında bir e, parazit, yarı parazit bitki. E, elma ağaçları, e, kayısı ağaçları gibi e, prunose e, tipi. E, Ağaçların dallarında iletim demetlerine emeçlerini gönderiyor ve ağacın dallarına yapraklarına gönderdiği köklerinden alıp taşıdığı öz suyu hazır olarak alıyor ve kendi yeşil yapraklarında fotosentezini yaparak yaşamını sürdürüyor. Yani bir yarı parazitlik, yarı asalaklık durum var. Konakçı olduğu ağacın iletim demetlerindeki öz suyu kullanıyor. Çok estetik bir bitki biliyorsunuz. İkili karşılıklı iki yaprak ve ortada çiçek durumuyla son derece estetik bir bitki. Pek çok sanat eserine konu oluyor. Hatırlayacaksınız. Özellikle İstanbul Üniversitesi Ezacık Fakültesi öğrencileri hatırlayacaklardır. E, Viskum Album'la çalışan Alman e, bilim insanı Hans Becker'in e, evinden çektiğimiz resimleri onlarla hep paylaşırız Viskum Album'la ilgili. E, Viskum Album gerçekten çok estetik bir bitki sanatta kullanılan ama bizi tabii tedavi yönünde e, taşıdığı etken maddeleri içeriyor ilgilendiriyor içerdiği etken maddeler içerisinde viskotoksinler var lektinler var pein proponoitler var ve çok daha pek çok bileşik var. Bu kadar çok e, bileşik bir arada olunca da bir hayli fazla etki gözlemleyebiliyoruz. E, tansiyon düşürücü etkiden e, kan, antikanser etkiye kadar oldukça geniş bir e, etki yelpazesi de var. E, ama bu e, bitkinin e, kesinlikle aktarlarda satılmaması gerekiyor. Çünkü e, gerek tansiyon düşürücü etkisi gerekse viskotoksinleri kişinin bünyesiyle etkileşmesi, kişinin aldığı diğer ilaçlarla etkileşmesi gibi çok ciddi tehlikeler var. O nedenle Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı ve güncellemeye çalıştığı aktarlarda satılmaması gereken bitkiler listesinde biz Kum Albu'mu biz en ön sıralarda gösteriyoruz. Ama buna rağmen tabii sizler de biliyorsunuz aktarlarda bu bitkiler e, satılıyor ne yazık ki Hekimlerden özellikle dahiliye hekimlerinden bitkilere ilgi gösterenlerin sayısı giderek artıyor. Örneğin çocuk hekimleri de gittikleri uluslararası kongrelerde çocuklarda kullanılan fitoterapötiklerle ilgili bildireleri dinledikçe, posterleri gördükçe onlarda evet biz de bunları tanıyalım demeye başladılar. Ee, nitekim e, çok yakında e, Bursa'da böyle bir araştırmaya da başlıyoruz. E, i̇shalde kullanılabilecek e, tıbbi çaylarla ilgili bir çalışma yapmaya gayret ediyoruz hekimlerle birlikte bu çalışmaların tabi sayısını arttırmak ve hekimlerimizin hepsini bu alana çekmemiz gerekiyor benim sizlerle viskum albumla ilgili paylaşacağım bilgi ise Giresun'dan bir hekim arkadaşımızdan geliyor Doktor Bekir Erol'den Bekir Bey Giresun'da çok yaygın olarak viskum album çaylarından insanların yararlandığını görünce ezarcılara danışıyor ve bir ezerciyle birlikte kalp hastası olan kalp damarlarında kalınlaşma başlayan hastalarını belirli oranlarda kullanmaya başlıyor. Ve aldığı sonuçlar gerçekten çok ümit verici sonuçlar. Ama tabii bu konuda daha yapılması gereken pek çok iş var. O da bunun böyle olduğunun farkında ve bilincinde. Ama en azından bu Hastayı ön halini sonra bitkis ekstresi kullandıktan sonraki e, değerlerini e, karşılaştırmak suretiyle izlemek suretiyle e, oldukça e, kullanılabilir e, bilimsel verilere ulaşmış durumda ama bunların tekrar edilmesi çok çok tekrar edilmesi ve tekrar tekrar alınan sonuçlarında istatistiki bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Giresun'daki viskum albumları armut ağaçlarında yetişen viskum albumlardan yararlanarak kullanmışlar. Daha önce hastalarda anjina pektoriste düzelmeye anlam veremezken plak küçülmesini gördükten sonra düzelmenin e, viskum album kullanımı ile ilgili olduğunu e, düşünerek yola devam etmiş. 75 yaşında bir e, hastası üzerinde yaptığı çalışmada da e, oldukça iyi sonuçlar almış bunlar ümit veren sonuçlar tabi ama dediğim gibi tekrarlamak gerekiyor viskum albumu özellikle taşıdığı viskotoksinler nedeniyle de kesinlikle aktarlarda bulunmaması gerekiyor sizin de hastalarınıza Viskum albumu önerirken çok dikkatli olmanız gerekiyor. En azından Bekir Bey'le bir yazışmakta yarar var diye düşünüyorum. Viskum albumun Almanya eczanelerinde homoyopatik preparatları var. Yani Viscum album ekstresi ana ekstresinden çok çok seyreltilerek hazırlanmış homoyopatik ilaçları var ve bu homoyopatik ilaçlar e, antikanser olarak kullanılıyor e, özellikle yaşlılar yurdunda kalan e, ve kemoterapi gören hastalara kemoterapi aralarında e, viscum albumdan hazırlanmış olan homoyopatik ilaçlar verilebiliyor e, bu konuda ve benzeri diğer bitkilerle ilgili bitkilerin tedavide ile ilgili sorularınız varsa aylar önce de söylemiştik doğadan gelen sağlığın ilk harfleri DGS et radyo havan Aa, Radyo Havan değilmiş program yönetmenim beni uyarıyor. DGS doğadan gelen sağlığın ilk harfleri sonra da İstanbul Eczacı Odası'nın ilk harfleri ieo.org.tr'ye yazabilirsiniz. Bunu yazmanızı gerçekten çok istiyorum. Çünkü sizinle neler konuşacağım konusunda beni yönlendirici olacak. Ondan da öte sizlerle bu e, e, mikrofon kanalıyla e, bir araya gelmiş de olacağız e, son olarak e, fitometin son sayısı kaç tanenizin elinde var kimlere ulaştı bilmiyorum ama e, oradan biraz da fitokozmetiklerden e, bahsetmek istiyorum e, aslında aslında fitokozmetikler konusunda e, dermokozmetikler konusunda ezarcıların e, daha da etkin olması gerekiyor. E, her ne kadar bunlara ilaç dışı ürünler dense de e, ben bu terime hep karşıyım biliyorsunuz başından beri e, ilaç dışı ürün deyince e, eczane dışına çıkan ürünler e, olarak da hemen yorumlanıp e, hepsi eczane dışına Çıkarılmaya çalışılıyor oysa okuduğunuz dersler gereği diplomanız gereği bu tip ürünlerin sizden eczacından ezaneden halka ulaşmasında büyük yarar var sizin de bu alana sahip çıkmak için dermokozmetikler ve fitokozmetikler ve fitoterapötikler konusunda bilgilerinizi geliştirmeniz de e, yarar var diye düşünüyorum e, sorularınızı bekliyorum tekrar edeyim e, dgs.io.org.tr yani İstanbul Eczacı Odası'nda e, doğadan gelen sağlığın e, dGS ilk harfleriyle başlayan bir e-mail adresimiz var e, oraya başvurabilirsiniz kozmetikler konusunda bilgilerinizi gelişletin dedik. Dermokozmetiklerle örnekler vermeden önce e ezanenize gelen pek çok hemoroid hastası da vardır diye düşünüyorum. E hemoroid hastalığının tedavisinde de bitkisel çözümler var. E bu bitkisel çözümler içerisinde e en çok... E Plantago pisilum'dan yani karnıyarık otundan yararlanmak mümkün. Ee, tohumların müsilaj ve sabit yağ e, içermesi nedeniyle bol su ile alındığı takdirde feçesi yumuşatıyor ve dışıklamayı e, kolaylaştırıyor. Böylece anal bölgede zorlama olmadığı için e, bir hayli yararı oluyor. E, en çok da e, Eskulusipocastanum'dan bahsetmek lazım. Belki hemoroid tedavisinde kullanılan ürünler içerisinde. E, at kestanesinin tohumlarında da triterpenik saponinler var biliyorsunuz. Essin e, dediğimiz 30 kadar triterpenik saponinden oluşan bir karışım. Ama çok enteresan bu karışım tek bir madde gibi hareket ediyor. E, ve belki de sizlere bazılarınıza elde etmişizdir, elde ettirmişizdir Esk Eskulusipocastanum. Eskulusipokastanum yani atkestanesi tohumlarından çok kolaylıkla elde ediliyor. Tek kristal olarak e, çöküyor ve elde edilebiliyor ama aslında tek bir madde değil 30 tane triterpenik saponinden oluşuyor. E, Eskulusipokastanum e, Alman e, komisyon E tarafından venöz problemlerin giderilmesinde e, kullanımı onaylanmış durumda bildiğiniz gibi. Bunlardan hazırlanmış e, mendiller e, hemoroid mendilleri de e, özellikle e, sadece esin değil eskulin dediğimiz e, kılcal damarlar üzerine etkili olan e, kumarin bileşiğini de taşıyor. E, anal bölgede rahatlamayı e, sağlayabiliyor. E, Santelli da yani e, gotukola dediğimiz... E, bitki de önemli o Santelli Aziatica'dan hazırlanmış yara kremleri var biliyorum eczanelerinizde ee, hemoroid için hazırlanmış ürünlerin de bileşiminde e, Santelli Aziatica olabiliyor ee, başka nelerden bahsedebiliriz ee, evet e, hemoroid hemoroid kullanılabilecek bitkisel e, çözümlerle ilgili makaleyi e, sevgili eczacı Hilal Bardakçı Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi farmakognozi Anabilim dalında bu genç arkadaşımız şöyle bitirmiş e, sonuç diyor hemoroid şikayetlerinin tedavisinde bitkisel ürünlerin başarıyla kullanılacağı kullanıldığı görülmektedir diyor. Geleneksel halk ilaçları çalışmalarında çok sayıda bitkisel ilaçtan yaygın olarak hemoroid semptomlarının giderilmesinde yararlanıldığı da tespit edilmiştir diyor. Bu bitkilerin bilimsel olarak etkinlik ve riskleri bakımından deneysel ve klinik çalışmalarında daha ayrıntılı olarak devam etmesi gerekiyor. Evet bu konuda biz de hepimiz hem fikiriz sanıyorum. Hem fikir olduğumuz bir şey daha var. Ben konuşmaktan yoruldum. Sizler de dinlemekten yoruldunuz. O zaman bir şarkı dinleyelim. Ah bu sevdalı başım.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 Evet, müzik hep yaşamımızın bir parçası olsun. En bunaldığımız anlarda e, dilimize takılan küçük bir melodi, kulağımıza gelen Güzel bir şarkı bizi umuda taşıyacaktır diye düşünüyorum. Ve ben buna çok özen gösteriyorum. Eminim siz de yapıyorsunuzdur. Onun için yoruldukça güzel müzik dinlemekte büyük yarar var. Biraz önce murt bitkisinden bahsetmiştim. Henüz Türkiye'de ilacı yok. Mirtus Komünüs'ün uçucuya nedeniyle çok önemlidir demiştim. Mersin ya da murt denen bu bitkiyi biraz tanıtmıştım size. E, Mersin deyince e, bir de yaban mersini var biliyorsunuz. E, aktarlarda çok yaygın. E, ezanelerde de kremberi adıyla yazılıyor adıyla gelen e, Vaccinium macrocarpon ürünü var. E, bütün bunlardaki karışıklığı isterseniz bir netleştirelim. E, Türkçe mersin dediğimiz, mersin dolaylarında murt da dediğimiz mırt adı da verdiğimiz bitki Myrtus communis uçucu yağ nedeniyle soğuk algınlığında ve solunum yolları rahatsızlıklarında çok önemli bir fitoterapötik. Yaban mersini dediğimiz bitki ise Vaccinium myrtillus çok farklı bir familyadan e, Vaksinyum e, mirtillus erikase familyasından bir bitki. Buna biz yaban mersini diyoruz ama örneğin Karadeniz e, kıyılarında başka adları var bunun e, Ligarba deniyor, Çoban üzümü deniyor e, çok farklı isimleri var ama aktarlarda yaban mersini adıyla e, satılıyor yaban mersini adıyla yine aktarlarımızda ithal edilen e, Vaksinyum makrok ...karpon kurutulmuş meyvelerini da görüyoruz. Ben... Ee... İthal edilen bu yaban mersini Vaksinyum macrocarpon ya da Vaccinium Macrocarpum dediğimiz bir Vaksinyum türü. Ee, diuretik etkisi çok güçlü. Onun için piramenopozda idrar yolları enfeksiyonlarında e, Amerika'daki hekimler, e, jinekologlar, hastalar, ürologlar e, bayanlara öneriyorlar. E, ayrıca son yapılan çalışmalarda e, özellikle meme seyahalı fareler üzerinde yapılan deneylerde değişik tipte de meme seyaları önleyici olduğu saptanmış durumda ee... Türkiye'de yaban mersini dediğimiz bitki ise Vaccinium myrtillus. Ee, yine özellikle Toroslarda ve Karadeniz ormanlarının atlarında yetişen çoban üzümü dediğimiz ve lacivert mor renkli meyvaları olan küçük meyvaları olan bir bitki. Ama o e, meyvalara lacivert mor rengini veren antosiyanlar çok önemli bileşikler. Bu önemli bileşikleri nedeniyle özellikle antioksidan etkisi çok güçlü. Bu özel antioksidan etkisi nedeniyle kültürü yapılıyor. Giresun dolaylarında, Ordu ve Trabzon'da kültürü yapılıyor. Bu kültür örnekleri üzerinde de ee, çalışmalar var. Daha önce sizinle paylaşmışımdır umarım. İstanbul Üniversitesi Ezercik Fakültesi Farmakoknozi Ana Bilim Dalı'nda da Güresun civarında e, kültürü yapılan örneklerlerin e, antosiyanları ve antioksidan etkileri üzerine bir araştırma yapıyoruz. Aldığımız sonuçlarda bir hayli olumlu e, kesin e, sonuçları alınca araştırma tamamlanınca yine sizlerle paylaşacağız tabii. Hem bilim dünyasıyla hem sizlerle paylaşacağız. E, Vaksinium mirtillus e, Meyvelerinin antioksidan etki mekanizması üzerinde de çalışmalar var. Beyin üzerine etkisi araştırılmış durumda. antiinflamatuar etkisi araştırılmış durumda. Ve bunlardan hep olumlu sonuçlar alınmış. Dismenorede etkisi araştırılmış. Antiplatet etkisi. Antipilatalet etkisi de çok önemli Yorgunluktan dilim sürçüyor gördüğünüz gibi e, Antiuser etkisi var e, Görme üzerine etkisi e, çok e, önemli e, Görme ve göz üzerine olan olumlu etkisi nedeniyle Ezanelerde birçok preparatları var Yaban mersini meyvelerinin e, miyop hastalarında retina hassasiyeti üzerine etkisi bilgisayarlı perimetre yöntemiyle araştırılmış ve tedavi edilen 42 hastanın 42 hastanın 32'sinde retina hassasiyeti üzerinde belirgin bir iyileşme e, olduğu saptanmış. Bu tabi oldukça iyi bir e, rakam. E, dolayısıyla bizler de gözlerimizi korumak adına e, vaksinyum mirtilli tüketmeliyiz. Diyabetik retinopati üzerindeki etkisi çok önemli. Biliyorsunuz retinopati gözün ışığı algılamasını sağlayan retina tabakasının kan damarlarındaki değişikliklere dayalı bir hastalık. O değişikliklere dayalı bir hastalık. Hasarlanmış kan damarları kan ve sıvı sızmasına neden olarak sıkar dokuların oluşmasına ve bunları retinanın beyne bozulmuş görüntüler ve şekiller göndermesine neden oluyor. Tip 2 diyabetlilerde ilerleyici olmayan retinopatili hastalarda vaksini mültillüs meyveleri denenmiş ve 480 mg gün boyunca 180 gün süreyle yaban mersini preparatları verilmiş ve diyabetik retinopati tedavisinde etkinliği araştırılmış. Tedaviden önce, tedavi esnasında ve sonrasında e, hastalarda gözde bir muayeneleri yapılmış ve e, retinanın e, hemoraji görünüşünde belirgin şekilde bir iyileşme ve azalma e, görülmüş tabii bu e, önemli bir artı. E, göz çok hassas bir organ. E, gözümüz yaşamın en önemli e, organlarından bir tanesi, yaşam kalitesi e, bakımından. E, o, o nedenle bu alınan sonuçlar çok iyi değerlendirmemiz gerekir. Ben kendi adıma her gün e, araş, üzerinde araştırma yaptığımız vaksiyumürtüls meyvelerinden sabah öyle akşam e, tüketmeye gayret ediyorum. E, aslında e, çok önemli e, sağlık e, servisi sunan sağlıklı yiyecekler sunan işte diyetler sunan wellness centerları olan e, tesislerde Vaksinyum Mirtilis meyveleri mutlaka e, e, konuklara bir şekilde ya garnitür olarak ya meyvelerin içerisinde e, sunuluyor son olarak Vaksinyum Mirtilis'un RRR üzerine etkisinden de bahsetmek istiyorum e, İshalde Özellikle akut ishalde Vaksinyum Mirtillus Meyvelerinin tüketimi iyileşmeyi Hızlandırıyor neden hızlandırıyor? Çünkü e, özellikle e, Giardia duodenalis e, seni yarattığı e, diyarede e, oldukça etkili. Neden etkili? Çünkü yaban mersin meyveleri içerisinde antosyanlar var. Ayrıca çok zengin e, polifenolik bileşikler var. E, bu polifenolik bileşiklerin güçlü antimikrobiyal etkisi var. Antosiyanların kılcal damar koruyucu etkisi var. Dolayısıyla diyarede son derece de olumlu etkisi gözleniyor. İşte Bursa'da bizim Vaccinium myrtillus ile yapacağımız çalışmada 2-12 yaş arasındaki Çocuklarda e, diğerede vaksinin mirtillus ve e, kombine olarak matrikar kamomilla da kullanacağız belirli bir yaş grubu için. E, onlardaki destekleyici olarak etkisini e, araştırmak. Bu da e, ülkemizde e, tıbbi çaylarla tedaviyi destekleme konusunda önemli bir kilometre taşı olacaktır diye düşünüyorum. Vaksinyum mirtillusun e, e, yaşa bağlı makula e, dejenerasyonunda da tekrar dönersek göze. E, yaşa bağlı makine, e, makula dejenerasyonu üzerinde de olumlu etkisi olduğu e, saptanmış. E, en azından günde e, iki ya da üç kez e, Vaksinyum mirtillus yapabiliyor. Yap yaban mersini tüketmekte yarar var. Ama dediğim gibi aktarlarda satılan yaban mersini Vaksinyum myrtillus değil genellikle Vaksinyum e, Makrokarpon ithal edilen e, kırmızı meyveler. Çekirdekleri çıkarılmış çünkü Vaksinyum e, Makrokarpon kırmızı renkli meyveleri var. Vaksinyum e, Mirtillus ise yani bizde yetişen yaban mersini ise e, Lacivert mor renkli, daha kuruyunca iyice siyaha benziyor, siyaha yakın e, lacivert mor renkli meyveleri var. E, i̇thal olan Vaccinium macrocarpon, yani krem beri denen Vaccinium macrocarpon meyveleri ise kırmızı renkli, kırmızıya e, çalan renkleri var bu bile kolayca ayırt etmeyi sağlayabilir. Tabi şey vaksinyum makrokarpon çok daha e, ekşi lezzetli. Onun meyva asitleri daha fazla ve diüretik etkisi çok daha güçlü e, bizdeki yaban mersinine göre. E, dolayısıyla doğru yaban mersinini kullanmak gerekiyor. E, yaban mersini antosiyanlarından yararlanacağımız e, vaksinyum mirtillus lacivert mor siyah renkli diğeri ise kırmızı renkli evet hayatınız renkli geçsin günleriniz güzel geçsin müzik sanat hep yaşamınızın bir parçası olsun hep olumlu düşünelim ve iyi günlere hep birlikte ulaşalım hoşçakalın Profesör Doktor Filiz Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Doğadan Gelen Sağlık Programını dinlediniz. Müzik